Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün e, Nur suresinin 35. ayet-i kerimesindeyiz. Nur ayeti diye e, meşhur olan ayet-i kerime ve Nur suresinde e, 17. dersimiz olacak beraber. E, allah Teala hakkıyla anlayabilmeyi, anlatabilmeyi, içselleştirebilmeyi, o nurlardan istifade edebilmeyi ve o nuru hem içimize kabul edip hem dışımıza yansıtabilmeyi en güzel şekilde inşallah hepimize layıkı veç ile nasip etsin böyle dua edelim Allah'a sığınalım çünkü hakikaten çok mecazlar ve teşbihler içerdiği için zor bir ayet-i kerime anlaşılması zor bir ayet-i kerime geçen haftada bazılarımızın beyni yandı öyle anlaşılıyor gelen mesajlardan Şimdi kısaca bir tabi elmalı da e, zaten zor hani lisan olarak konuda böyle çok e, işraki, çok felsefi, çok derin e, ve mecazi olunca ister istemez zorlaşıyor. Doğrusunu isterseniz benim için de hiç kolay değil. E, şimdi hani sizin görüşünüzü de sormak istemiyorum ama çok kargaşa çıkıyor çünkü o zaman. Ee, acaba bu ayet-i kelimenin tefsirini Elmalı'dan okuduktan sonra bir de Gazali'nin Mişkatül Envarını özetlesek mi? çünkü o da sadece e, bu ayetin tefsiri için yazılmış bir risale, e, Gazali tarafından yazılmış bir metin e, belki tefsir sırasında peyderpey gideriz, ilerleriz oradan da e, bakarak, özet, özetine bakarak çünkü onun e, özetini çıkarmış idim zamanında bir on sayfa kadar özeti var elimde İnşallah anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Anlamasak da çok büyük bir kayıp değil. Neden? Çünkü bu e, ayetler, bu gibi ayetler ihbari ayetlerdir. Yani bize bilgi veren ayetlerdir. E, bilhassa burada metafizik bilgi söz konusudur. E, bunu bilmediğimizde, yani tam olarak kavrayamadığımızda mahiyetini e, yapacağımız amellerden ve ahlakımızdan bir şey eksilmez. Elbette zihinsel olarak, entelektüel olarak, kalbi olarak, hissi olarak bir seviye kazandırır bize bunları anlayabiliriz. Ama kuşkusuz yoksa abes olsun diye anlatmadı Haşa Allah Teala. E, fakat hani bir e, bur burayı kavrayamadık ve dini dini hayatımdan bir şey kayboldu Hani bir yer eksik kaldı diye düşünmeyiniz. E, i̇nşallah daha güzel anlatanlarla karşılaşırsınız e, Allah karşınıza çıkarır. E, her sözün anlaşılabileceği bir zaman var zamanı gelir vakti saati gelir dediğim gibi daha ehil ağızlardan inşallah dinleme imkanı bulursunuz ve o zaman anlarsınız benim kendim için de geçerli bu çünkü benim de bunu anlamaya hala çok ihtiyacım var ama dediğim gibi çok böyle elzem acil peşine düşmeliyiz ve işte yoksa bunu yapmadığımızda Müslümanlığımız eksik kalacak dediğimiz bir şey yok sadece biz bu ayet-i kerimede allah Teala nasıl anlatmış, neyi murad etmişse onun aynen onun anlattığı gibi ve murad ettiği gibi olduğuna iman ediyoruz. Gücümüz nispetinde de anlamaya çalışıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Nur, Nur suresinin başından beri epeyce bir sosyal mesele işlendi ve pek çok ahkam ayeti geçti. Daha sonra da gelecek yine devamında ama burada da Cenab-ı Hak kendi nurundan bize bahsediyor çok derin benzetmeler içinde işte az önce söylediğim gibi Gazali bunu sırf bu ayet için bir eser yazmışmış Kadül-i Envar diye yani Risale boyutunda ama sonuçta bu kadar önemsemiş ulema bunu geçmişte üzerine çok söz edilmiş bir ayeti kerime bilhassa sufiler arkadaşlar şimdi biz geçen hafta neyi anlattık ayeti kerimenin ilk cümlesindeyiz daha Rabbimiz bu ayetin girişinde Allahu u nuru semavati vel art. Allah göklerin ve yerin nurudur buyuruyor. Burada özet olarak iki ayeti kerimeyi En'am suresinin ilk ayeti kerimesini de birbiriyle kıyaslayarak Elmallah Hamdi yazır demişti ki bize bu Allah'ın göklerin ve yerin nuru oluşu müteşabih bir manadır kesinlikle e, as, e, lafzi olarak alınmamalıdır çünkü En'am suresinin ilk ayetine göre de Allah e, göklerin ve yerin nurunun yaratıcısıdır yani e, yarattığı şey Allah'ın zatı olmaz hani Allah nurdur ama nuru da yaratandır nasıl oluyor işte burada bir e, mecazi müteşabih bir mana murat olunduğu unutulmamalıdır diyor. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz müteşabih ayetler var başta e, huruf-u mukatta yani sure başlarındaki o kesik kesik harfler olmak üzere bu müteşabih ayetler e, El-Mallahamdi yorumuna göre kesreti manadan dolayı bir mana kendisine tayin edilemeyen ayet demektir. Yoksa manasız ayet demek değildir. O kadar çok derin, kapsamlı, çok anlamlı, kat kat, tabaka tabaka o kadar çok anlam içeriyor ki bunlardan bir tanesini tercih edip seçmek ve budur demek e, mümkün olmuyor. Bu müteşabih ayetler ikiye ayrılıyor. Biri mutlak müteşabihler. Bunlar hakkında kesin bir yorum yapılması imkansız işte huruf-u mesela mutlak müteşabihtir bir de böyle tevil edilerek anlaşılmaya çalışılabilir yani nispeten insan aklını anlayabileceği ama tevvile muhtaç olan müteşabihler vardır bunlar da mesela işte bu nur ayeti gibi e, veyahut da işte Allah'ın eli onların elinin üzerindedir ayetleri gibi e, evet lafsen baktığınızda ee, ne demek istediği çok açık değil yani Allah'ın bir eli mi var hani bazıları biliyorsunuz tevili kabul etmeyenler evet Allah'ın eli varsa eli vardır biz bilmeyiz nasıl olduğunu diyorlar ee, ehli sünnet içerisinde e, daha lafızcı daha teslimiyetçi olan ekol böyle düşünüyor mesela selefiler böyle düşünüyorlar klasik anlamdaki selefilerden bahsediyorum ee, ama ehli rey yani e, yorum metodunu tercih edenler ki hanefiler ve maturidiler bu ekoldendir fıkıhta ve itikatta e, yorumcudurlar. Efendim, onlar da diyorlar ki burada mesela Allah'ın eli demek Allah'ın yardımı, nusreti, zaferi, desteği, himayesi demektir diyorlar. İşte burada da Allah göklerin ve yerin nurudur demek bu işte müteşabihtir. Lafzen böyle yazılmış ama böyle demiş ama allah Teala bunu biz diğer ayetlerle birlikte ele alarak efendim yorumlamalıyız diyorlar. Daha sonra Gazali'nin bu konudaki işte müstakil eserinden alıntı yaparak daha doğrusu özet yaparak, bir kısa bir özet çıkararak Elmalı Hamdi Hazır bize bu nurun dört derecede olduğunu söylüyor. Nurun birinci derecesi, en alt derecesi yani üzerine ışık tecelli etmiş ve o ışığın yansımasıyla Zuhuru mümkün olmuş yani ortaya çıkmış görünmüş olan eşya yani aydınlanmış cisimler bunlar e, nurun en alt derecesidir. ikinci derece e, gö görecek ruh yani görecek ruh yani görmeyi yapan. Görme işlemini yapan ruhu da ikiye ayırıyor. Onun da iki aleti var. Biri basar yani başımızdaki gözümüz fiziki gözümüz. Bu da nurun ikinci derecesidir. Çünkü gözümüzün de bir nuru olması lazım ki göz üzerine ışık vurmuş olan o cismi görebilsin. Bir de basiret yani idrak, akıl, akılla kavrayabilmek o gördüğümüz şeyi idrak ederek onun ne olduğunu anlayabilmek bu, bu da nurun üçüncü derecesidir bu da akıl nurudur diyor Gazali. Fakat diyor akıl nuru da nurun son haddi değildir yani e, kemali değildir nurun kemali akılla, o, akılla tamamlanmış olmaz nur çünkü aklında bir hadi ve mürşide ihtiyacı vardır onun da bir yol göstericiye ihtiyacı vardır çünkü aklında karanlıklar içinde kaldığı bocaladığı şaşırdığı eşyanın hakikatini göremediği anlar vardır dolayısıyla onun da böyle yolunu şaşırdığı anlarda bir hadiye bir mürşide ihtiyacı vardır o hadi ve mürşid vahidir diyor gazali çok tabi özet geçiyoruz şu anda geçen haftayı özetliyorum Vahidir diyor ve bir benzetme yapıyor diyor ki göz için güneş neyse çünkü senin gözün istediği kadar görüyor olsun yani fiziki olarak bir kusuru yok gözünün ama ışık olmadığında nasıl göremezse işte akıl da istediği kadar düzgün çalışsın vahiy tarafından beslenmediğinde uzun vadeli yani hakikatin tamamını görmesi mümkün değildir bu da nurun en son derecesidir vahiy nur yani bizim insanın mazhar olduğu nurların son derecesidir hatta Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek vererek Kur'an'ın nur diye isimlendiği ayetleri bize saymıştı Elmanlı Hamdi Yazır. dolayısıyla Resul'ün beyanı güneşten daha üst bir nur ise yani güneş ışığından daha üst bir nur ise onun nefsi kutsiyesi nuraniyette şemsten daha yüksektir dedi. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de güneşe sirac dendiği halde Efendimiz'e bir benzetmeyle siracen munira aydınlatan bir güneş e, denildiğini de e, zikrederek kendi bu iddiasına bir delil getiriyor ve e, nasıl ki bizim fiziki dünyamızda böyle nurların derece derece nurlar varsa işte bu saydığımız özetlediğimiz gibi efendim e, ervah semaviyede de nurların dereceleri vardır yani gökteki ruhlar gökte yaşayan e, varlıkların da kendi aralarında dereceleri vardır ve o dereceleri saymıştı bize en üstte Cebrail Ruhul Kudüs olmak üzere. Efendim fakat bütün bu varlıklar yani cansız cisimlerden tutun da işte Cebrail'e varıncaya kadar bütün bu varlıklar ne kadar yüce olursa olsun makamı mertebesi hepsi mümkünattandır, mümkinat cümlesindendir. Ne demek? Yani varlığı da yokluğu da mümkün varlığı zaruri değil dolayısıyla mümkün lizatihi olan bir şey şimdi yavaş yavaş zorlaşmaya başladı e, Metin e, takibiniz inşallah güzel olur e, mümkün lizatihi olan herhangi bir varlık yani kendisine bırakılsa e, var da olabilir yok da olabilir yok olmasına bir engel yok var olmasına bir sebep lazım böyle olan varlıklar kendi haline kalınca ademe müstehiktir. Yani e, nasıl diyelim e, varlığı bir başkasının onu var etmesine muhtaçsa bir herhangi bir şey herhangi bir varlık var olmak için bir başkasına muhtaçsa bir başkası müdahale etmediği sürece yok demektir. Ademe müstehiktir. Hülasa işte burada kalmıştık geçen hafta. Kaldığım son cümleleri okuyorum. Hülasa her şeyin zuhuru, ortaya çıkması ve bilinmesi ancak onun izhariyledir. Açığa çıkarması ve ortaya onu izhar etmesiyledir. Onun dediği Allah Teala'nın nurun hassası da izhar ve tecelli ve inkişaftır. Yani nurun özelliği ise bir şeyi ortaya çıkarmak, parlatmak ve keşfetmek. Yani göstermektir o halde tebeyyün eder ki bütün bunlardan şu ortaya çıkar ki hakikaten nuru mutlak Allah subhanehu ve teala'dır mutlak manada nur dediğimizde çünkü varlığı kendiliğinden olan nuru kendiliğinden olan ve onun var olması için bir başkasına muhtaç olmayan varlığının devamı içinde bir başkasına muhtaç olmayan Allah teala mutlak nurdur Ondan başkasına nur ıtlakı, nur denilmesi mecazdır. Fakat Allah hakikaten nur ise, işte tam bu cümlede bırakmıştık, ispatında delile neden muhtaç olunuyor? Neden onun varlığını ispat etmek için delil gerekiyor? Yani pırıl pırıl ortada olması gerekmez mi? Bütün nurun kaynağı ve bizatihi nur olan, ee, ise Allah Teala çok ortada çok yani güneş gibi olması gerekmez mi? Çok böyle görünebiliyor, bilinebiliyor olması gerekmez mi? Bunun cevabını evvela basari olan nuru zahire nispetle anlamak kolaydır. Bunu çok kolay anlayabiliriz diyor. Nu basari olan yani gözümüzle ilgili olan nuru zahire nispet edelim. Kıyaslayalım bunu. Ve bir örnek veriyor. Şimdi bu örneği iyice anlayabilirsek inşallah ben anlatabilirsem. Efendim niçin allah Teala nur olduğu halde biz onu ayan beyan göremiyoruz, varlığını bilemiyoruz? Neden ispat edilmesi gerekiyor? Yani varlığına ikna olmamız gerekiyor. Bunu anlatacak şimdi bu örnekle. Bir gündüz ziyasında yani ışıklı bir gün düşünün. Baharın hadaretini gördüğün vakit bir bahçeye çıktın yeşillenmiş her yer baharın hadareti yani her ağaçlar otlar çıkmış ağaçlar yaprak açmış her yer yeşillenmiş. Bunu gördüğün vakit şekketmezsin ki hiç şüpheye düşmezsin ki sen elvanı görüyorsun renkleri görüyorsun yani hiç renkleri gördüğünden şüpheye düşmezsin. İşte laleler açmış dersin, papatyalar açmış dersin, ağaçlar, erguvanlar yapraklanmış, de, yapraklanmaz önce çiçek verir. Düzeltiyorum, efendim erikler açmış dersin, bademler açmış dersin ve renkleri görürsün, çimleri görürsün, o yeşillikleri görürsün ve çok kere elvan ile beraber başka bir şey görmüyorsun zanneder de yeşilliğin maiyetinde yeşillikten başka bir şey görmedim dersin, ziyayı fark etmez. Yani burası anlaşılması çok önemli. Sen baktığında böyle bir bahçeye yeşillik gördüğünü düşünürsün. O yeşilliği sana gösteren ışığı gördüğünü düşünmezsin. Işığı fark etmezsin yani nuru fark etmezsin. Lakin gene aynı bahçedesin. Güneş grub ederken, batarken... O rengin üzerine zıyanın düştüğü hal ile düşmediği hali zaruri olarak fark edersin. Gölgelenmeye başlar, renkler değişmeye başlar, o gündüz güneşin altındaki pırıl pırıl yeşillik e, ton değiştirmeye başlar. O zaman fark edersin de şüphesiz tanırsın ki nur levnin gayri bir manadır. Yani ışık başka, o e, gördüğün cisimlerin rengi başkadır, bunu anlarsın. Işık değişti elvan ile beraber idrak olunur yani ışık renkle birlikte idrak olunur ama biz renge baktığımızda ışığın da orada olduğunu o ışık sayesinde onu gördüğümüzü bilmeyiz düşünmeyiz şiddeti ittihadından dolayı o kadar iç içe girmiştir ki renk ve ışık o kadar kaynaşmıştır ki fark edilmez ayırt edemeyiz. Renk nedir, ışık nedir? Ayırt edemeyiz. Ve şiddeti zuhurundan dolayı, yani o ışık o kadar her yerdedir, o kadar alimidir, o kadar yaygındır, o kadar iç içe girmiştir ki hafi kalır. Gizli kalır. Zuhur bazen böyle sebebi hafa olur. Zuhur şiddetlendiğinde, e, gizli kalmanın sebebi olabilir. Yani bunu çok şeye uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, yani mesela işte e, insanlar arası ilişkilerde sevginin, merhametin, ikramın bolluğu, yaygınlığı ve başka bir seçeneğin hiç düşünülemediği ilişkilerde e, ikram görünmez olur ya. Hani ne derler bilirsiniz yani e, bir fedakarlığı sürekli yaparsan o artık senin görevine dönüşür diye. Yani fedakarlık yaptığınızı düşünmez kimse. Çünkü o alışılmış olur, rutin olur, rutine dönüşür. Bunun gibi yani bir şey şiddetli olduğunda e, onun için yani o alışılmış olan durum e, o şeyin varlığının fark edilmesini zorlaştırır. Çünkü yokluğu bilinmediği için. Yokluğu hele Allah Teala söz konusu olduğunda biraz sonra söyleyecek. Yani Allah'ın nurunun yok olu verdiği bir an olsa zaten biz de toptan yok olacağımız için o nurun olmadığı bir anı ve olduğu anı ayırt edebilecek gözlemden de mahrumuz. İşte anne sevgisi böyledir mesela. Yani o kadar koşulsuz, o kadar e, her durumda yaygın, o kadar eminizdir ki ondan yani hiç varlığını ispat etmeye ihtiyaç duymayız ama hani ispat da edemeyiz böyle bir şey bu malum olunca şimdi şunu da bilmek lazım gelir ki her şey basara nuru zahir ile zahir olduğu gibi yine batını basirete de her şey Allah ile zahir olur burası çok önemli arkadaşlar yani Allah Teala nuru ile tecelli etmediğimizde bizim iç dünya etmediğinde, nuru ile bize tecelli etmediğinde bizim iç dünyamızın hakikate ulaşma, hakikati hissetme, kavrama kabiliyeti tamamen yok olur. İşte o kararmış kalplerin kararması, kalplerin mühürlenmesi, insanın kendisini bu aşamaya getirmesi demek. Şimdi tekrar edelim burayı. Bu malum olunca şimdi şunu da bilmek lazım gelir ki her şey basara göze yani nuru zahir ile zahir olduğu gibi yani bizim dışımızda bir ışık var bir nur var. O nur sayesinde bizim gözümüz e, şeyleri görüyor eşyayı görüyor. Batini basirete de bir de basiret vardı hatırlayın aklın nuru. Batini basirete de her şey Allah ile zahir olur. Yani arkadaşlar. Allah'ı Allah'ın varlığını işin içine katmadığınızda hiçbir şeyi açıklayamazsınız hayatta hiçbir şeyi açıklayamazsınız o yüzden Allah diyemeyenler buna başka başka şeyler diyerek hayatı açıklamaya çalışıyorlar büyük güç diyorlar işte ee, kozmik akıl diyorlar büyük akıl diyorlar efendim çeşitli şeyler büyük ruh yüce ruh diyorlar yani ilkel dönemlerden bugüne kadar ben seküler böyle kişisel gelişim kitaplarını işte biraz e, insan ilişkilerini falan anlatan metinlere baktığımda yani diyorum ki şu belli kelimeler var o kelimelerin yerine Allah koyun din kitabı olacak dini bir metin olacak ama din, dinle bir ortak payda istemediği için Allah ismini çıkarıyor oradan ama yine de onun sıfatlarından birini kullanıyor. Büyük akıl kimdir arkadaşlar? Büyük akıl. Büyük akıl Allah'tır yani. Evrensel zeka kimdir? Kozmik zeka kimdir o kozmik zeka? Yani e, tabii haşa Allah'a zeka denmez de yani işte öyle bir takım icatlar yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü açıklayamazsınız. Neden? Neden? Batını basirete her şey Allah ile zahir olur. Allah'ın işin içine katmadığında ne mesela ben bu dünyada niye bulunuyorum niye ben şu şartlarda doğdum niye benim annem babam falanca benim niye ben doğuştan niye bu özellikleri getirdim ne olacak ben bu hayatta ne yapacağım niye benim gücüm yetmiyor niye istediğim her şey olmuyor niye çalıştığım halde eremiyorum yani bir düşünün kendinizle ilgili hayatta olup bitenlerle ilgili işte dünyadaki haksızlıklarla zulümlerle ilgili yaşanan hani teodise problemi bir taraftan bir taraftan büyük zıtlıklar var değil mi dünyada yani bir taraftan büyük kötülüklere maruz kalanlar varken bir taraftan da çok büyük nimetlere mazhar olanlar var işte bütün bunlar bütün bunlar gidiş nereye hepsi Allah ile zahir olur Allah'ın nuru her şey ile beraber bulunur da fark olunmaz yani sen bir çiçek bahçesine baktığında nasıl ki orada renkler görüyorum zannediyorsun bu ışığın o renkleri sana gösterdiğini anlayamıyorsun ve ayırt edemiyorsun o anda çıplak gözle Eğer fizik bilgini kullanmıyorsan yani akli bir bilgiyi işin içine katmıyorsan aynı şekilde, Hayata da baktığında Allah'ın nuru her şey ile beraberdir, bütün bu hayattaki bütün oluşlarla beraberdir ama fark olunmaz. Ancak bunda öbüründen şöyle bir tefavüt var, o yeşilliklerle ilgili örnekten şöyle bir farklılık var. Nuru zahirin, şimdi demin söylediğim şeye geliyor dikkat edin. Nuru zahirin yani o gözün dış alemdeki nurun grubu, grubu şems ile gayip ve mühtecip olduğu tasavvur edilir. Yani Dış dünyamızdaki ışık güneşin batmasıyla birlikte perdelenir bize. Yok olmaz başka bir yere gider biliyorsunuz. Bize perdelenir, karanlık olur. Lakin her şeyin mabihiz zuhuru olan nuru ilahinin zeval ve gaybubeti tasavvur olunamaz. Her şeyin mabihiz zuhur yani Allah'ın nuru olmasa hiçbir şey ortaya çıkmazdı, hiçbir şey var olmazdı. Her şeyin varlığı ortaya çıkması, bir, va bir varlık olarak ortada bulunması mevcudiyeti Allah'ın nuruyla mümkün. Dolayısıyla o nurun gaybubeti, zevali yani başka tarafa gitmesini son bulması tasavvur olunamaz. Tehayyürü değişmesi yani müstahil olduğundan yani böyle azalıyor, çoğalıyor işte sabah vakti az oluyor da akşam öğlen vakti şiddetleniyor gibi. Efendim değişiklikler imka, müstehil, imkansız olduğundan eşya ile daima kalır. Eşya ile daima kaldığı için de biz onu eşyadan ayırt, tefrik edemeyiz arkadaşlar, ayırt edemeyiz. Yani biz ışığın değişmesiyle anlıyoruz değil mi? Ee, i̇lk ışık olayının e, eşyanın renk rengi dediğimiz, eşyanın bize görünmesi dediğimiz şeyin aslında ışığı bize yansıtması olduğunu işte gece oluyor, gündüz oluyor, sabah oluyor, güneşin ışıkları eğik gelince başka türlü oluyor, dik gelince başka türlü oluyor. Bunu tecrübe etti insanoğlu ve buradan ışıkla görünme arasındaki ilişkiyi keşfetti. Fakat Allah Teala'nın nurunda böyle bir tegayür, böyle bir değişiklik vakitlere göre veya efendim şartlara göre bir değişiklik söz konusu olmadığı için onun tefriki de gayri diyor. Tefrik ile istidlal tarikı bu şekilde munkatı olur. Yani bizim onun nurunu eşyadan ayır, ayırt edebilmemiz akli olarak imkansız olduğu için bu, bu yolla onun varlığını ispat edemeyiz. Onun gaybını tasavvur etsem yani Allah'ın haşa yok olduğunu hayal etsem semavat ve arz münhedim olur, yıkılır, gökler ve yerler yıkılır. Kendinden geçersin. O vakit ilmi zaruri hasıl olacak bir fark idrak olur. O zaman sen ilmi zaruriyi anlarsın. Yani zaruri bir bilgiyle anlarsın ki Allah varmış. Ama ne zaman tam yok olacağının anda. Tam yok olacağın anda bunu anlarsın. Ve lakin eşyanın hepsi Halık'ın vücuduna şehadet etmekte bir sıyak üzere müsavi olduklarından ve bazısı değil her şey bazı vakit değil cemi evkatta ona hamd ile tesbih eylediklerinden tefrika kalkmış tariki hafiği kalmıştır. Yani bütün eşya, bütün varlıklar, bütün mahlukat Allah'ın varlığını ona şehadet etmekte, kendisi kendi varoluşuyla Allah'ın varlığına şehadet etmekte eşitler, bütün varlıklar yani siz bir Toprağa bakarak, bir solucana bakarak, bir yaprağa bakarak da onu bulabilirsiniz. Bütün varlıklar Allah'ı göstermektedir. Ona şehadet etmektedir. Fakat bunu değişen şartlarda, değişen durumlarda değil sürekli yapmaktadırlar. Sürekli yaptıkları için sen onu gözlemleyemiyorsun, fark edemiyorsun. Çünkü sürekli bu hal devam ediyor. ve tefrika kalkmış o farkı görebilme imkanı kalkmış tariki hafi kalmıştır gizli yol yani Allah'ın şiddetinin zuhurundan ötürü gizli olması gözlere gizlenmiş olması hatta bunu şöyle de söyleyebiliriz yani çok şiddetli bir ışıkla ışıkta hiçbir şey göremeyiz ya işte öyle Allah Teala da o kadar şiddetlidir ki onun varlığı biz onu göremiyoruz da diyebiliriz çok basit bir şekilde. Zira marifette tariki zahir eşyayı zıtlarıyla tanımaktır. Yani bir şeyi bilmek de bir şeyi anlamak, varlığını anlamak, bilmek, o şey hakkında marifet sahibi olmak Eşyayı zıtlarıyla tanımakla mümkün olur. Binaenaleyh hiç zıtlı olmayan ve hiç tagayyür etmeyenin hafi kalmasına istibat olunmamalıdır. Yani buna size garip gelmesin bu diyor. Hiç zıttı yok ve hiç değişmiyor. Hiçbir değişme yok onun varlığında. Öyle olunca da bir an dışına çıkamıyorsun ki varlığıyla yokluğu arasındaki farkı görebilesin. Onun hafası... Gizliliği, şiddetinin zuhurundandır. Gazali'nin bu nurlu sözleri hoştur. Şimdi buraya kadar bunlar hep Gazali'den. Fakat indet tahkik hasılı şu oluyor. Yani biraz düşündüğümüzde, araştırdığımızda bunun özeti şu oluyor ki Allah'ın nur olmasının manası bütün alemin ve alemdeki bütün envari hissiye ve kuvayi müdrikenin yani gözümüzle, duyularımızla fark ettiğimiz Nurlar ve idrakimizle fark ettiğimiz nurların halık ve mucidi yani cailun nur yani nuru yaratan olması. Ve binaenaleyh nurda asıl matlut olan da tenvir ve izhar yani bir şeyi aydınlatma, nurlandırma ve ortaya çıkarma. Tecelli ve inkişaf manalarının künhi hakikatine nurdan ve nuru, nuru bulandan ziyade nuru yapana ait olacağı cihetle Nur isminin Allah'a ehak bulunmasıdır. Yani e, nurdan maksat, şuradan alalım anlaşılması için. Nurdan maksat tenvirdir, aydınlatmadır ve ızhardır ve tecellidir ve inkişaftır. Bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Yani nur ona tecelli ederek bir şeyi ortaya çıkarır. Varlığını biz görürüz. Işık vurduğunda onun varlığını görürüz. E, nurdan maksat budur. Böyle olunca e, nur dendiğinde asıl kastedilen, asıl nur yani, asıl nur bildiğimiz ışıktan ve o ışığı görenden ziyade o ışığı yapana ait. O nuru, tabi ışık karşılamıyor nuru ama çok karışmasın diye söylüyorum. O nuru yapana ait olması lazım nur, nur vasfının. Yalnız bu son noktada Gazali izafi mukabili olan hakikat ile mecaz mukabili olan hakikati karıştırmıştır. Yani e, izafinin karşıtı olan hakikat ile mecazın karşıtı olan hakikati karıştırmıştır. Şüphe yok ki nuru yapan nurun fevkindedir. Çünkü Gazali Mişkatül Envar'da nihai noktada nur Allah'tır diyor. E, Elmalı Hamdi yazır da ne diyor arkadaşlar? Allah'a nur ıtlakı mecazidir diyor, müteşabihtir diyor. Allah'a nur denmez çünkü nuru yaratandır o diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'den buna örnekler veriyor. Şüphe yok ki nuru yapan nurun fevkindedir, üstündedir. Lakin bundan dolayı nuru yaratana nur ıtlak edilmesi lisan noktayı nazirinden hakikati lügaviyye değil mecaz olur. Hakikati o nurun sahibi olmasıdır. Yani gerçekte... Allah Teala nuru yaratan, nurun sahibi'dir. Çünkü nuru yapan nurdan daha üstündür. Nuru yapan, nuru yaratan yani nurdan daha üstündür. Allah Teala da en üstündür ve yine işte en başta söylediği En'am suresinin giriş giriş ayetinde ne diyordu? Rabbimiz yanlış söylemeyelim. Ve ce'ale zulmati ve nur. Karanlıkları ve aydınlığı yarattı, yaptı demek efendim dolayısıyla e, Allah Teala nur değil nuru yaratandır diyor Elmanlı Hamdi yazır ama e, Gazali Mişkatül Envar'da Cenab-ı Hak için mutlak nurdur diyor hak budur ki yanlış bir telakkiye meydan bırakmamak için ayetin kendisi şimdi ayet devam ediyor ya Allah'u nuru semavati vel ard Allah göklerin ve yerin nurudur dedi bunun müteşabih olduğunu söylüyor Allah'u Cailu nur semavati vel art demektir bu diyor gazali. Göklerin ve yerin nurunun yaratıcısıdır demektir diyor. Bu ayetin bu şekilde gelmesi yani Allah göklerin ve yerin nurudur şeklinde gelmesi bizim için müteşabihtir diyor. Sonra ve diyor ki bunun böyle olduğunun delili de ayetin devamıdır diyor. Devamına baktığımızda bunun böyle olduğunu bizim söylediğimiz gibi olduğunu efendim daha iyi anlarız diyor. Ayetin kendisi bunun bir teşbihi beli ile temsili bir ifade olduğunu tasvih etmektedir. Çünkü devamında ne diyor? مَثَلُ نُورِهِ Onun nurunun misali, onun nurunun misali, burada nurun Allah'a muzaf kılınması da gösterir ki, evvelkinde ıtlakı zahirine mahmul olmadığı gibi, yani evvelinde Allah nurdur demişti, Allah nuru semavatı vel ad, göklerin ve yerin nurudur. Allah demişti. İşte oradaki Allah'a ıtlak edilmesi nurun zahirine mahmul olmamalıdır. Yani bu ayet bu ifade zahirde yazıldığı gibi anlaşılmamalıdır. Söylendiği gibi anlaşılmamalıdır. Mecaz mecaza hamledilmelidir. Semavat ve arz'a izafeti, nuru semavatı vel ard göklerin ve yerin nuru diye izafe edilmesi de hakiki sahibine izafet değildir. Yani gökler ve yer o nurun sahibi değil yani. Yani semavat ve arzı tenvir eden ve hakiki sahibi Allah olan nurun semavat ve arzı tenvir eden ve hakiki sahibi Allah olan nurun nuru vücudun, varlığın nurunun, nuru hidayetin, hidayet nurunun, nuru nübüvvetin Peygamberlik nurunun, nuru Kur'an'ın, Kur'an'ın nurunun, nuru imanın, iman nurunun ırsafı acibesinin bütün o acayip vasıflarının temsili şudur. Bütün o nur dediğimizde bunun içine ne giriyorsa ki Allah o nuru yaratmıştır diyor Elmal Laham diye işte İşte bu Kur'an'ın, vahyin, peygamberliğin, aklın, varlığın, nurunun misali şuna benzer kemişkatin fiha misbah. Mişkat arkasına nüfuz edilmez müdevver veya mudalla bir pencere yani bir oyuk, duvarda bir oyuk bu şey kandillerin konduğu eski e, elektrik öncesi e, dönemde evlerde kandillerin koydu, konulduğu duvarlardaki oyuklara deniyor bir mişkat gibidir dikkat edilirse fezada her cismin vücudu böyle ardı kapalı önü bir bu bir mahsus içinde mümkeşif bir pencere bir hücre halinde temayüz eder uzayda e, cisimlerin nasıl e, yer işgal ettiği ile ilgili teorileri e, Bakarsanız bunun ne demek istediğini daha iyi anlaşılır. Ben de şimdi ona e, hakim değilim dolayısıyla oraya girmeyeyim. Fiha misbah bir oyuk düşünün. Kemişkatin bir duvarda bir oyuk, bir kandillik. Fiha misbah içinde bir mısbah var. Allah şimdi yarattığı nuru anlatıyor arkadaşlar. Mısbah sabah ve sabahat maddesinden ismi alettir. Sabahtan geliyor. İsmi alet Sabah gibi latif ve kuvvetli aydınlık veren lamba demektir. Yani sabah olduğunda o latif denmesi arkadaşlar her şeye nüfuz eden demek yani. Ben hep şunu hayal ederim. İnşallah Cenab-ı kudretini anlatmada küçük bir misal olsun bu. Ee, biliyorsunuz yani kış gelince yakıt masrafları hepimiz için ciddi bir e, endişe kaynağı oluyor. Hele e, doğalgaza geçtikten sonra önceden yılda bir kere kömür odun alırdınız ve işte e, idare de ede çıkarırdınız. Şimdi e, ciddi masraf e, hanesinde bir uyuk açıyor hakikaten. E, ve şöyle düşünürüm mesela bir evi iki derece daha ısıtabilmek için yani diyelim ki işte 45 derece yapmışsınız şeyi kombinizi 47 yapıyorsunuz 48 yapıyorsunuz fatura birden ne kadar kabarıyor arkadaşlar. Halbuki ev ne kadar kaç metrekare ve ne kadar da korunaklı değil mi? Ama e, özellikle bilhassa sabahları e, çocuklar e, lise çağlarındayken onları ben bırakırdım okullarına veyahut da işte gidecekleri yere iskeleye falan böyle iskeleye indiğimde mesela iki derece ısınmış olurdu hava biz biraz yukarıda oturuyoruz düşünürdüm yani bütün bu kainatı iki derece daha ısıtabilmek için bütün burayı yani iki derece ne kadar yakıt harcanması lazım işte siz mesela o aydınlatma evlerde yine bir şeydir e, tartışma konusudur bizim evde de öyle işte çok ışık verdi az ışık verdi kaç mumluk olsun işte beyaz ışık masarı ışık mı vesaire efendim e, bütün kainatı aydınla, yani dünyanın yarısını bir anda yani güneş doğuyor ve aydınlatıyorsunuz nasıl bir enerji nasıl bir güç işte e, sizin ne kandilleriniz, ne mumlarınız, ne lüküs lüks, lüks lambalarınız, ne elektrikleriniz, ne efendim büyük cihazlarınız, büyük aydınlatma işte stadyumları aydınlatıyorsunuz vesaire. Hiçbirisi arkadaşlar sabah ışığının yerini tutabilir mi yani? allah Teala bizim bildiğimiz ışıklar içerisinde ve o gün tabii elektrik de bilinmiyor Bizim bildiğimiz insanoğlunun bildiği bütün aydınlatmalar içerisinde en kuvvetlisini örnek veriyor nuruna. En güçlüsünü, en yaygın olanını bir de o da var. Yani e, demin nasıl ki Allah'ın nuru, e, varlığı arkadaşlar e, zuhurunun şiddetinden dolayı bilinmiyorsa ikramları da öyle. Bize ikram edilmediğini zannediyoruz arkadaşlar yani şimdi çok klişe laflar olacak bunlar ama gözümüzü açtığımız an görüyoruz bakın yani efendim ne bileyim hani be, şu anda bizim benim buradan size bunu anlatabilmem ve sizin de dinleyebilmeniz için e, metabolizmamız başta olmak üzere bütün bu kainatta kaç tane sistem çalışıyor arkadaşlar yanardağlar patlamıyor denizler taşmıyor efendim gökten Buz yağmıyor üzerimize taş yağmıyor gök taşları düşmüyor yani neler neler neler kaç milyon sistem çalışıyor olması lazım ki düzgün bir şekilde biz şu anda elemsiz kedersiz bu dersi yapabilelim ve siz de buradan dinleyebilesiniz. Nasıl muazzam ikramlara mazharız ikramının şiddetinden dolayı farkında değiliz arkadaşlar nankörlüğümüz de oradan kaynaklanıyor işte. Çünkü ikrama odaklanmıyoruz, odaklanamıyoruz belki de, bilemiyorum. Ee, o, yani ama odaklanmamızı istiyor Allah Teala ve em, e, neydi ve en mabine nimeti Rabbimize Rabbinin nimetlerini sürekli anlat, sürekli anlat, sürekli onlardan bahset. Rabbinin nimetlerinden bahsedin. Bu nimetlerden kişisel olanlarınızı olanları kendi, kendi kendinize anlatın veya kendi kimlere masar olmuşsa onlar arasında anlatın. Milletin gözünün içine sokmayın. Ama bir de umumi nimetler var. Hepimize olan. Bana sorarsanız kişisel nimetlerimizin çok çok çok fevkindedir umumi nimetler. Çok fevkindedir. Yani sizin işte ne bileyim kıyamet senaryolarının anlatıldığı filmler var onlara bir bakın. Diyelim ki son model bir jipiniz var veya son model bir arabanız var bilmem kaç e, milyon e, para vermişsiniz. Veya işte çok lüks bir eviniz var ne ifade eder ki o sırada arkadaşlar? Varlık sona erdiğinde o üzerinizdeki takılarınız vesaire ne ifade eder? Onun için varlığın devam etmesi yani her sabah güneşin doğuyor olması... Akşam batıyor olması, rüzgarların esmesi, işte bitkilerin e, e, tohumlarının uçması, dağılması ve birbirlerine tohumlamaları, ha, e, suların, yağmurun yağması, suların akması. Yani şimdi, bir ayet okudum az önce. Diyor ki biz diyor gökten suyu sizin için indirdik ve yer altında dinlendirdik sizin için diyor. Yani neler neler neler ne hayal etmediğimiz bir yaşamın devam etmesi için verilen nimetler var bir de yaşamın devam etmesi için olmaması gereken şeyler var onlar da tutuluyor yani işte okyanuslar taşmıyor yanardağlar patlamıyor vesaire yani bulunduğumuz yerde işte bir kandil oyuğu gibi düşünün mişkat kemişkatin fiha içinde müsbah var bir lamba var ama ee, sabah ve sabahat maddesinden türemiş bir ismi alet sabah gibi latif yani her deliğe nüfuz eden her yere nüfuz eden ve kuvvetli aydınlık veren lamba demektir. Kur'an'da güneşe sirac denilmiş olduğu halde burada mısbah denilmesi buna nazaran güneşin alelade bir kandil mesabesinde kaldığına ima, ima vardır. Yani Allah'ın nuru, o yarattığı nur, o kadar kuvvetli, o kadar her yere nüfuz eden, o kadar içiniz dışınız bütün varlığın detaylarına nüfuz etmiş bir nurdur ki güneş onun yanında alelade bir kandil mesabesinde kalır. El-Musbahhu fi zücace, o lambada bir sırçanın içinde, bir kristalin içinde Züccadetu ki o sırça o kristal bir kevke bir dürri inciden oluşmuş bir yıldız gibi. Yani o kristal de böyle şıkır şıkır yani. Zühre ve müştelî gibi inci saffet ve letafetiyle leme eder inci saf bir inci gibi parlar. Öyle bir yıldız, öyle saf, öyle berrak, öyle güzel Öyle hem semavi hem arzi mehasini cami bir cam. Yani bütün göksel ve yere ait ne kadar güzellikler varsa, ne kadar ışıltı varsa hepsini kendisinde toplamış bir cam içinde o ayna. Şey o lamba, mısbah. Mişkat da bu camın içindeki o mısbah. Yuvkadu min şeceretin mübareketin zeytunetin. Mübarek bir ağaçtan öyle bir zeytun ağacından tutuşturulur ki zeytundan ağaç demiyor zeytundan tutuşturulur ki la şarkıya ve la garbiye. Yani bu şimdi canlandı değil mi gözünüzün içinde duvarda bir oyuk var bu duvardaki oyuğu varlığın bütün varlığın içinde olduğu bir yer olarak düşünün yani. Efendim o oyun içinde bir lamba var. Bu lamba bir kristalin içinde. O kristal bütün semavi ve arzi bütün güzellikleri bütün ışıltıları kendinde toplayan bir e, e, sırça o e, şey e, zücace o cam. Ve e, bu lambada öyle bir yağla tutuşturulmuş ki lambanın yağı da öyle bir yağ ki la şarkıye ve la garbiye. Ne şarki ne garbi şarka da ait değil garba da ait değil bunda başlıca iki mana vardır demiş elmallı birisi yalnız öğlenden evvel güneş gören şark tarafında değil yalnız öğleden sonra güneş gören garp tarafında da değil hem şarka hem garba nazır tepenin tam ortasında bir zeytin ağacı düşün bu ağaç sadece sabahları güneş gören tarafta değil veya sadece akşamları güneş giren tarafta değil öyle bir yerde ki hem sabah güneşi görüyor hem akşam güneşi görüyor. Çünkü böyle bir mevkide bulunan zeytunun yağı gayet saf ve rana parlak olur. İkinci mana cihet şaibelerinden ari yani herhangi bir cihet kendisine izafe edilemez. Bildiğiniz dünya zeytunlarından değil la mekani bir zeytun mekana ait olmayan herhangi bir mekana ait olmayan bir zeytun demek olur evvelki mana yani az önce söylediğim müşebbehün bihin herkese herkesçe mülahaza olunabilecek bir vasfı olmak itibariyle temsilde terşih ikinci mana ise müşebbihin hassasını işar etmek haysiyetiyle bir tecrit ifade eder yani birincisinde efendim herkesin anlayabileceği bir benzetme yapılmış oluyor İkincisinde ise benzetilen şeyin özelliği işaret, işaret olunduğu için daha böyle mücerret daha soyut bir benzetme yapılmış oluyor e, terşihin faydası teşbihi bir tavzih ile takviyedir yani burada e, la şarkıya ve la garbiye'nin işte tepenin tam ortasında ne sabah güneşi ne akşam güneşi ikisini de alan bir noktada denmesi efendim bir açıklama getirmiş oluyor benzetmeye ve kuvvetlendirmiş oluyor. Tecridin nüktesi de yani mekan dışı, mekansız bir ağaç denmesi de müşebbehin bir vecih-i imtiyazını işar ile müşebbehin bihe rüçhanını ve binaenaleyh teşbihin yanaşamayacağı bir hakikat noktasını ızhar ediyor. Yani bu herhangi bir benzetme ile anlaşılabilecek bir şey değil. Efendim son derece üst düzey bir, e, nurdan yani bizim anladığımız mekan ötesi bir e, kaynaktan bahsediyoruz demektir. Hasılı öyle bir zeytun ki yekâdü zeytüha yudîu velevlem temseshu nar. O yağ yani e, bir şey var bir kandillik var onun içinde bir lamba var o lamba bir zücacenin içinde o lambanın bir yağı var Öyle bir yağ ki hemen hemen bir ateş dokunmasa bile ziya verir. Yani kendiliğinden ışık verecek neredeyse. Onu yakman gerekmiyor. Tutuşturman gerekmiyor. Bir elektrik gibi hemen işti ale müheyya, hemen aydınlanmaya hazır. O derece safi ve parlak. Hülasa Allah nuru, nurun ala nur ayet-i böyle devam ediyor nur üzerine nurdur yani temsilden zannolunabildiği gibi mahdut beş kat değil birisi veya mecmu da değil gayri mahdut olarak her nurun kat kat fevkinde tahdit ve tayini nakabil bir nurdur Allah'ın nuru e, sınırlanması, anlaşılması, sayılması tasnif edilmesi bir, yani akılla bir cetvel çıkarılıp böyle e, izah edilmesi kabili olmayan bir nurdur. O halde madem böyle nurun ala nur, işte bu kadar göklerin ve yerin nuru, onu herkes niye bulamıyor? Matluba niye eremiyor? Yani bu kadar böyle aşikar, bu kadar yaygın denecek olursa yehdillâhu l'nûrihi men yaşa. Burada birbirimize Dua etme vakti arkadaşlar, dua etme makamı. Allah, şimdi ben hepinize dua edeyim, hepiniz birbirinize edin ama herkes de bana etsin. Bakın burada inkarlı ben olmuş oluyorum. Hatta bazen diyorum ki yani eğer herhangi bir hocanız, bir yazar, bir alim, herhangi bir size bir şey anlatan, herhangi bir kimse bir konuda açıklamakta, anlatmakta, işte örnek olmakta vesaire. E, yetersiz kalıyorsa yeterince dua etmediğiniz için de olabilir ona yani bize anlatan insanlara arkadaşlar evet ben de duanıza muhtaçım ve bunu istemekten de hiç e, gocunmuyorum hiç bunu e, şey yapmıyorum yani siz söyleyin yani hoca da kendisine dua istiyor ikide bir falan derler diye çekinmiyorum çünkü duaya hepimiz muhtacız arkadaşlar e, ve bize anlatan bize e, ufuk kazandıran bizim önümüzü açan bize örnek olan olmasını beklediğimiz insanlara çok çok dua etmemiz gerekiyor arkadaşlar ama biz hani onu unutup onları devamlı böyle bazen eksik bulmak, kınamak işte yetersizliklerini e, görmek, göstermek e, veyahut da böyle artık eskiden biraz üzülürdüm şimdi artık hiç üzülmüyorum hele bu sosyal e, mecralarda hemen uzaklaştırıyorum yani Efendim böyle saygı sınırlarını geçen, efendim ihlal eden, sizin gayretinizi, sizin çabanızı sıfırlamak isteyen herhangi bir şekilde insanlarla baş etmek veyahut da işte öyle durumlarla muhatap olmak yerine bize faydası olan herkese, okuduğumuz bir kitabın yazarına, efendim ne bileyim bir tefsirin yazarına, müellifine, e, herhangi bir bize bir ders veren bir insana, bize herhangi bir şey, bir yemek tarifini daha pratik, daha güzel yapmamızı sağlayan insana, hepsine hiç olmazsa Allah razı olsun demeliyiz, Allah e, zorluklarını kolaylıklara tebdil etsin lisanlarındaki düğümü çözsün e, fehimlerini idraklerini artırsın takvalarını ihlaslarını nurlarını artırsın ki biz de onlardan daha ziyadesiyle istifade edebilelim daha cemi cümle alem de istifade etsin ki efendim değil mi e, insanlık hayra doğru salaha doğru felaha doğru gidebilsin işte Madem nurun ala nur bu kadar böyle sabah ışığı gibi yaygın, niye herkes matlubuna eremiyor, o nuru bulamıyor denecek olursa <gülüyor> Allah o nuruna veya o nuruyla dilediği kimseyi hidayet eder. Ve De, herkes delili hakkı göremez. Ayatı hakkı bilemez, matlubu hakkı eremez, herkes peygamber veya veli veya mümin veya arif veya salih olamaz. Ve onun için, yani burada arkadaşlar tabii detaylara girmiyor Elmanlı yazır diğer ayetlerle hep beraber düşünün bunu. O zaman Allah vermiyorsa biz ne yapalım demeyeceğiz değil mi? Yani bizim, çünkü Allah'ın vermesi de Rabbimizin ikramı da büyük ölçüde bizim talebimizle alakalıdır. Bazılarımıza çok verir bazılarımıza az verir yani hidayet de böyledir mesela hidayet fırsatı bazıları böyle alim bir soydan gelir çevresinde hep böyle ilim, ilim konuşulur her konu daha 10 yaşındayken her şeyi biliyordur konuşulmuştur yanında filan yani hidayet aynen rızık gibi arkadaşlar diğer kısmetler gibi hidayet de böyle kimine çok kimine az nasip olur. Diyeceksiniz ki bu haksızlık değil mi? Değil. Çünkü çok nasip olandan çok görev beklenecektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Benim babam şöyle hocaydı, dedem böyle alimdi diyenlerin benim en az 10 mislim kadar çalışmaları gerekir. Çünkü benim babamın okuması, yazması bile yoktu. Namaz surelerini bile biz öğrettik ona sonradan. Dolayısıyla hiçbir şey yani kendisi hiçbir şey bilmeyen bir anne babadan gelen ve hidayetle Karşılaşma şansı ona göre kısıtlı olanla diğerinin hesabı bir olmayacak diğer bütün imkanlar gibi. Tekasür suresine bakarsınız. Letus elül neyöme ibin anin nayyim. Herkes nuru Kur'an'dan nuru imandan istifade edemez. Ve yadri bulallahul nas ve Allah nasa insanlara misaller darbeder koyar doğrudan doğru idrak edemeyecekleri hakayıkı hissi misaller ile yani e, akli melekelerinin yetmediği e, hakikatleri kavrayabilmeleri için onlara beş duyuyla kavrana kavradıkları şeylerle kıyaslar yaparak e, misaller verir tasvir ve temsil ederek anlatır bu da onun hidayeti cümlesindendir efendim nitekim hisler hayaller lisanlar teşbihler mücerret hakkı anlatmak için birer mesel oldukları gibi bu ayetteki temsil de böyledir. Yani bir soyut bazı gerçekleri anlatmak için somut örneklerden yararlanır onlara kıyaslayarak anlatırız. İşte bu ayetteki bu lamba misali de böyledir. Binaenaleyh mesellere hakikat diye bağlanıp kalmamalı onlardan maverasındaki hakikati sezmelidir. Yani size birisi bir peri masalı anlattığında hakikaten peri mi var ya peri yok ki sen niye bana böyle şeyler anlatıyorsun demeyiz değil mi? Oradaki e, o kısının hissesi orada verilmek istenen mesaja odaklanırız. İşte diyor biz de diyor Allah nur mudur? Nur şöyle midir? Ona odaklanmayalım. Burada bize verilmek istenen maverasında onun ötesindeki arkasındaki hakikati sezmelidir. Vallahu bi bir şeyin alim ve Allah her şeye alimdir makulü de bilir mahsusu da. Yani akılla bilinecek olanları da bilir, duyularla bilinecek olanları da bilir. Zahiri de batını da, tahkiki de temsili de, benzetmeleri de hakikati de bilir. Binaenaleyh herkesin hisri idrakine ve dereceyi istifadesine ve takip ettiği matlab ve maksadını ve tekvin ve teşride layık olup olmadığı dine hidayeti ve ona göre her birine yapacağı muameleyi de allah Teala bilir. Şimdi Allah nurunun temsili olan o mişkat ve mısbah nerede bulunur? Veya nerede ikad olunur, tutuşturulur? fi <fî> buyutin, bir takım evlerde. Bir takım evlerdedir o nur. Yani Camilerde arkadaşlar. Fi buyutun edin Allahu antur fa buyut Allah onların rifatlandırılmasına, yani binalarının diğer evlerden ziyade irtifaı ve kadirlerine tazim ile yüksek tutulmasına ve içlerinde isminin zikrolunmasına izin verdi. Ki bunlar mescitler camilerdir. Allah onların yüceltilmesine, bu yüceltilme hem Evlerden daha yüksek olması bugün maalesef arkadaşlar 15-20 katlı binalardan oluşan sitelerin ortasında fındık kabuğu kadar bir cami yapıp o camiyi böyle o gökdelenlerin arasına gömdüğümüzde işte burada söylenene aykırı hareket etmiş oluyoruz. Biz arkadaşlar bilmiyorum hangi gerekçelerle Kimisi buna para diyebilir, kimisi zorunluluk şartlar diyebilir, herkes çıkar diyebilir, zevksizlik diyebilir, bilgisizlik diyebilir. Herhangi bir, bunların hepsi de olabilir bir kişide. Fakat hangi sebeple olduğunu bilmiyorum ama medeniyetimizin bütün inceliklerini kaybede kaybede yeni bir dünya inşa ediyoruz kendimize. Halbuki aynı da kalmamalıydık tabii, onu ileri götürmeliydik tam tersini tam tersini yapıyoruz. Bu çok acıklı bir durum. İşte ee, işte o kandiller, onur, Allah'ın onuru çünkü en büyük nurun vahiy olduğunu söylemiştik. Hatırlayın. Kur'an'ın ee, okunacağı, onunla namazların kılınacağı, onun anlatılacağı mekanların yüceltilmesine ve orada isminin anılmasına izin verdi ki bunlar mescitler camilerdir o mişkat, o mısbah o zücace, o mübarek ağaç, o meyva, o yağ o ikat, tutuşturma o nur üstüne nur o hidayet bunların içinde temessül eder mescitlerin içinde vücut bulur bütün bu misaller bütün bu ayette anlatılmak istenen benzetmeler hepsi mescitlerin içerisinde varlık bulur. Yusabbihu lahu fiha bil guduvi vel asal içlerinde sabah akşam onun için tesbih eder. Allah'ın ismini tenzih ve takdis eder. Ricalun öyle adamlar ki onlar bu tesbih edenler la tulihihim ticaretun ve la bey'un Ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz şimdi yani öyle insanları tarif ediyor ki burada Allah Teala işini gücünü yaparken Allah'ı zikrediyor <gülüyor> o noktadan ne noktaya geldik arkadaşlar Allah'a ibadet ederken işini gücünü bırakamayan zihninde o noktaya o noktadan o noktaya geldik bakın ve yaka Salati ve ita zeka netim ne bir Ticaret ne de bir Bey Alım satım, Allah'ı zikirden ve namaz kılmaktan ve zekat vermekten onları alıkoymaz. Ya kafu ne yemen tetekalle bu vel absar, kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani tersine döneceği, gözlerin akı çıkacak, kalpler dehşete kapılacak. Efendim bomboş kalacak hiçbir şey düşünemez olacaksın. O günden korkarlar. Liye czi yehumullahu ehsenama amilu. Allah kendilerine amellerinin daha güzeliyle mükafatlandırsın ve yezidehum min fadlından da ziyadesini versin. Bire 10 ila 700 gibi hususiyet ve kemiyetle amel mukabili mev'ud olan vaad olunan ecru sevaptan başka hususiyet ve miktarı beyan edilmeyen ve keyfiyeti kemiyeti hatırlara bile gelmeyen ne ammı subhaniyesini de ziyade olarak fadlü kereminden ikram ve ihsan eylesin vallahu yarzuqu men yesha bi hisab ve Allah dilediğini hesapsız merzuklar işte Allah'ın nuruna hidayet ettiği müminlerin hali budur diyor merak edenler 35 ve 39. ayetleri gördük bugün arkadaşlar. Başka tefsirlerden de bakabilirsiniz. Elmalı Hamdiyazır biraz ağır geldiyse. Benim size tavsiyem yani daha doğrusu hazır ben okumuşken, hazırlamışken inşallah haftaya Allah'tan bir mani olmazsa Mişkatül Envar'ı da şöyle bir özet olarak üzerinden geçeriz. Gazali'nin kitabını çeşitli yayın evlerinden çıkmış. Bana hangisini okuyalım demeyin. Şimdi bana... Mesela İhya'nın hangi tercümesini okuyalım diye soruyorlar. Arkadaşlar bütün tercümeleri okumadım ki ben. Nasıl tavsiyede bulunayım yani? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı çıkarmış. İnşallah ona da ona bakacağız. Ondan ümit var. Çağrıcı Hoca'nın tercümesinden. Ee, şeyde de öyle. Ee, Mişkiat-ı da Gazali'nin diğer eserlerinde olduğu gibi pek çok tercüme var. İnşallah ee, ben bir özet sunarım size. Ee, ondan sonra da 39. ayetten devam ederiz. 39 olması lazım. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Cenab-ı Hak sürçülisan ettikse affetsin. İnşallah dediğim gibi en başta daha mükemmel anlatıcılardan, daha mükemmel, daha derinliğine vukufiyet kazanmış insanlardan da bu ayeti dinlemenizi Allah nasip etsin. Hayırlı akşamlar.